Fenne esdeq el hadis kitabullah ve hayr el hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr el umur muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul ve Muhakkak ki bütün hamdler, övgüler Allah azze ve celle'ye aittir. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de Allah azze ve celle senarız. Allah azze ve celle kime hidayet etmişse kime doğru yola kimi doğru yola koymuşsa sürüklemişse onu hiç kimse sapıttıramaz. Kimi de sapıttırmışsa Allah'tan başka hiç kimse ona hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur ve o şeriksiz olarak birdir.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 Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarına riayetsizlik etmekten de sakının. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah Azze ve Celle işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim...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 her bidat sapıklık ve her sapıklıkta ateştedir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Bugünkü dersimizin başlığı Allah Azze ve Celle niçin duamı kabul etmiyor? Allah Azze ve Celle niçin duamı ve dualarımızı kabul etmiyor? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Müslüm'de gelen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allahümme inni e'uzu bika min almin la Ey Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. <gülüyor> Ve min kalbin la Korkmayan kalpten sana sığınırım. Ve min nefsin la teşba'u Doymayan nefisten sana sığınırım. Ve min da'vetin la yustacabu leha Ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Demek ki burada ne anlaşılıyor? İnsanlar dua ettikleri halde bazı kimselerin duaları kabul edilmeyecek. Kabul edilmeyen duadan sana sığınırım derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dua eden Müslümanlardan bazı kimselerin dualarına icabet edilmeyecek. Haşa Allah Azze ve Celle burada haksızlık mı yapıyor denildi, denildiğinde soracak olurlarsa katiyetle. Allah Azze ve Celle burada haksızlık yapmıyor bizzat insanın kendi eliyle işlemiş olduğu şeylere sebep duasına icabet edilmiyordur. Ve dediğimiz gibi genel olarak şöyle başlamak istiyorum. Kişinin duasına icabet edilmemesinin ana başlığı şu iki şey içerisinde değerlendirilir. Her zaman söylediğimiz gibi bir amelin Allah katında kabul edilebilmesi için iki şart vardır diyoruz. Bir amelin Allah Azze ve Celle katında kabul edilebilmesi için iki şart vardır diyoruz. Bir, yani o yaptığımız amel Kur'an ve sünnetten olması gerekir. Yani Kur'an ve sünnete muvafık olması gerekir. Din namına kim ne amel edecek olursa olsun, bunun hepsini ya Kur'an'dan ve sünnetten almış olması gerekir. Ve aynı zamanda yapmış o olduğu ameli de ikinci şart ise tamamen, Allah Azze ve Celle için yapması gerekiyor. İhlaslı bir şekilde. Bu iki şarttır. Onun için dediğimiz gibi yani bir insan Kur'an ve sünnette geldiği üzere Allah Resulü gibi namaz kılsa ama Allah için değil de sırf gösteriş için yapsa bu namazın Allah katında bir değeri yoktur. Çünkü insanlara gösterişisini yapmıştır. İnsanlar ne güzel namaz kılsınlar diye insanlar nezdinde itibar edilsin diye yapmıştır. Allah Azze ve Celle bu gibi şeylerden müstahınidir, biridir. Katiyetle kabul etmez. Tamamen kendi rızası için yapılan amelleri ve Kur'an'a ve sünnete muafık düşen amelleri kabul eder. Ve onun için dediğimiz gibi şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki bir meselenin iyi anlaşılabilmesi için o meseleyi iki yönden ele alırız. Bir, o meseleyi hangi mesele olursa olsun din namına lugat anlamıyla yani sözlük anlamıyla ve ikincisi ise ıstılahi yani dindeki anlamıyla ele alırız. Onun için eddua'u dediğimizde yani dua dediğimizde bunun sözlük anlamı nedir dediğimizde istemek, çağırmak, seslenmek, davet etmek, yardım talep etmek anlamlarına geliyor. Dua kelimesi Arapçada eddua'u istemek, çağırmak, seslenmek, davet etmek, yardım talep etmek anlamlarına geliyor. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ki aynı zamanda Allah azze ve celle insan yaratırken insan yarattığı zaman bizzat insan oğlunun de yani özelliklerini de yaratmıştır. Yani hem de en güzel bir şekilde yaratmıştır. Çünkü neden? Rabbimiz izzet sahibi olan Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Tin suresinde. Laqad halakna'l insane fi ahsani taqwim. <gülüyor> <gülüyor> ee fi sureti ahsani taqwim. Andolsun ki biz insanı en güzel biçimde yarattık diyor. Allah azze ve celle biz insanı en güzel biçimde yarattık. Yani en güzel surette, en güzel şekilde yarattık insanı. En güzel surette şekilde yarattık derken onu aynı zamanda en güzel değerlerle de donattık bu değerleriyle de yarattık yani sevgi değeriyle sevgi, korku ondan sonra isteme başlı başına yani Allah azze ve celle bu değerleri de yaratmıştır bizzat bu değerlerde başlı başına Allah azze ve celle tarafından yaratmıştır yaratılmıştır ve bundan dolayı deriz ki her insanoğlunun fıtratında yani yapısında İstemek var olan bir değerdir. Kafir olsun ve müslüman olsun. İnanan inanmayan kim olursa olsun herkesin yapısında istemek vardır. Herkesin yapısında. Hatta Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ve nehyettiği yani yasakladığı ne varsa... Bunların hepsi insanın fıtratına dönük değerlerdir, emirlerdir. Yani insan onun fıtratında var olan değerlerden ne varsa sevgi, korku, isteme, görme, işitme, akletme bunların hepsi Allah Azze ve Ceren'in ikinci Misak'ta, Kur'an ve Sünnette ya bir tane emrine ve bir tane nehine muhataptır. Çünkü neden? Şöyle örnek veriyoruz ki eğer insanda istemek denilen değer özellik haslet olmasaydı Allah azze ve celle benden isteyin diye emreder miydi? Etmezdi. Etmezdi katiyetle. İsteseydi de zulüm olurdu bu insanlara. Değil mi? Aynen yani şöyle şu yani şu misali verebiliriz. Okuma yazman bil okuma yazma bilmeyen birisine kalkıp şunu oku, şunu yaz desek ne kadar adaletli olur? Olmaz değil mi? Zulüm olmuş olur. Onun için de Allah azze ve celle yani benden isteyin derken bu istemek insan olun yapısında var. Allah Azze ve Celle burada yönlendiriyor. Kimden isteneceğini yönlendiriyor yani burada kendisini yönlendiriyor. Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim kitabında asla zulmetmez. Buyurmuş olduğu gibi diyor ki Allah Azze ve Celle Yunus suresinin 44. ayetinde innallâh hale yazlimun <Sessizlik> nase sheyen. Allah Azze ve Celle insanlara hiçbir şekilde zulmetmez asla. Velakinne n-nase anfusahum yazdimun. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. İnsanlar kendilerine zulmederler. Buna sebep Rabbimiz Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İstemek hakkında diyor ki Allah azze ve celle. Ve qala rabbukumud'unni Rabbiniz Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Benden isteyin. Bana dua edin ki sizin duanızı icabet edeyim. Sizin duanızı kabul edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ O diyor Allah azze ve celle diyor ki bana kulluk etmeyip kibirlerine yedirmeyen insanlar var ya diyor o bana kulluktan yüz çeviren kimseler için onlara aşağılanmış bir şekilde cehenneme atacağım diyor Allah azze ve celle aşağılanmış bir şekilde cehenneme atacağım diyor bu ayet Mü'min suresinin 60. ayetidir ve dua kelimesinin ıstılahi anlamı ise yani ıstılahi derken Kur'an ve sünnetteki anlamı Allah'ın ve Resul'ün ona yüklediği anlam kastettiğimiz bu dua kelimesinin ıstılahi anlamı Allah Azze ve Celle'nin yüceliği karşısında insanın acziyetini zafiyetini itiraf etmesi Sevgi ve saygı ile onun nimet, lütuf ve yardımını dünya ve ahirette iyilikler ihsan etmesini, günahlarını, kusurlarını bağışlaması, üzerindeki sıkıntı, dert, belayı gidermesini ve kendisine yalvarıp yakarması Allah azze ve celle haline arz edip niyazda bulunmasıdır. Bu ıstınahi anlamıdır. Hatta Allah Azze ve Celle duaya o kadar çok önem vermiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor. Diyor ki: Leysa şeyun akrma ala Allah Teala min dua Allah Azze ve Celle'ye dua'dan daha değerli bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'de dua'dan daha değerli bir şey yoktur. Hatta kişi bazen görürüz dua yaptıktan sonra gönlünde yani kalbinde bir ferahlık, rahatlık hissettiğine şahit olur. Dua ettikten sonra. Yani isteğini, isteğinin yerine getirileceği hususunda ümit var olur. Hatta Allah azze ve celle bile Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bakara Suresi'nde 186. ayetinde "Ve izâ sâleke ibâdu annî fennî Ey Muhammed, kullarım bana senden sorduklarında de ki onlara ben onlara çok yakınım. Ben onlara çok yakınım. Kulların bana senden sordukları zaman de ki onlara ben onlara çok yakınım. Ucibu da'vata dâi izâ da'ân. Bana dua eden kimsenin duasına icabet ederim, kabul ederim diyor. Allah azze ve celle bana dua eden kimsenin duasına icabet ederim diyor. فَلْيَسْتَج۪يبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ O halde benim davetime icabet edin diyor Allah azze ve celle. Ve bana iman edin ki doğru yolu bulmuş olasınız diyor. Şimdi bu ayetin nüzul sebebi hakkında yani iniş sebebi hakkında İbn-i Hatim'in tefsirinde gelen bir hadis-i şerif var. Diyor ki Bedevinin biri geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Diyor ki Ey Allah'ın Resulü Rabbimiz Allah Azze ve Celle yakın mıdır ki ona fısıldayalım? Rabbimiz bize yakın mıdır ki ona fısıldayalım? Yani çok kısık sesle dua edelim bu şekilde. Uzak mıdır ki yüksek sesle dua edelim diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam susuyor. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Ve izâ selek anni fe inni Ey Muhammed, kulların bana senden sorduklarında. Deki ki onlara, ben onlara çok yakınım, uzak değilim. Dua ettikleri zaman onların dualarına icabet ederim diyor Allah Azze ve Celle. Onların dualarına icabet ederim diyor. Hatta duanın keyfiyeti hakkında Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte Al-Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhü'den gelen hadis-i şerifte diyor ki Lema gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e gaza için gittiğinde اَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجِّهَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem veyahut Hayber'e yöneldiği zaman اَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى vadin. İnsanlar bir vadinin başında toplanıp insanlar bir vadinin başında toplanıp فَرَفَعُوا أَسْوَاتَهُمْ بِالتَكْبِيرٍ İnsanlar yüksek sesle tekbir getirmeye başladılar. Ne dediler? Allah-u allah La ilahe illallah demeye başladılar. Ve sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara buyurdu ki فقال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِرْبَعُوا عَلَىٰ Kendinize diyor acıyın diyor allah Resulü. Kendinize acıyın. اِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا Siz ne sağır olan bir kimseye ne de gayip olan, bilinmeyen bir kimseye dua etmiyorsunuz. Siz ne sağır olan bir kimseye ne de gayip bir kimseye dua ediyorsunuz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Diyor ki sonra devamında Allah Resulü innekum ted'ûne semî'an qariben ve huve me'akum. Muhakkak ki siz size çok yakın olan her şeyi işiten, sizinle beraber olan Allah azze ve celle dua, ed dua ediyorsunuz. Ve sonra diyor ki sahabe ve ana halfin halfe dabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor sahabe diyor ki Ebu Müselle Şerif ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın bineğinin arkasındayken fesemi'ani ve ana ve ana Beni diyor Allah Resulü şöyle derken işitti. La la illa billah. Ben böyle diyordum. Allah Resulü beni işitti. Ve sonra fakal Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bana dedi ki: "Ya Abdullah İbn Kays, ey Abdullah İbn Kays. Qultu labbeyk ya Resulullah. Buyur, emret ey Allah'ın Resulü. Buyur, emret ey Allah'ın Resulü." Allah Resul dedi ki: "Qala ala kelimatin min khenzin min Sana diyor cennet hazinelerinden olan bir hazinenin bir, sana cennet hazinelerinden olan bir kelime öğreteyim mi? Bir kelime. Sahabe de diyor ki kultu بَلَا يَا Evet ey Allah'ın Resulü bana o kelimeyi öğret. Cennet hazinelerinden olan bir kelimeyi bana öğret diyor. Allah Resulü diyor ki he, ve sonra sahabe de devam ediyor diyor ki فَدَاكَ ve وَاُم۪ي Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun. Sen bana o kelimeyi öğret. Yeter ki o kelime için cennette hazine kazanayım, elde edebileyim. Sahabenin hayırdaki hassasiyetine bakın. Ve sonra Allah resulü diyor ki: "Kala la havle ve la illa billah. Bu kelime cennet hazinelerinden bir hazinedir." diyor, bir kelimedir. "La havle ve la illa billah cennet hazinelerinden bir hazinedir." diyor. Yani Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur. Bu hadis Bukhari'nin Bukhari sayhinde geçiyor. Şimdi bu ayetler, vadi hadisler gösteriyor ki kim Allah Azze ve Celle dua ederse, istekte bulunursa Allah Azze ve Celle o kulun isteklerine, duasına icabet eder. Ve kulun isteklerine Allah'tan başka kimse cevap veremez. Çünkü her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeyi gücü yeten yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Bu sıfatlar Allah Azze ve Celle'den başkasında hiç kimsede bulunamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua'nın ibadet olduğunu bize haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua'nın bize ibadet olduğunu haber veriyor. Diyor ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, Tirmizi'nin sünnende geçen hadis-i şerifte Ve Şeyh Albani Said diyor An-Nu'men İbn-i Beşir anhu. Anin Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur Ed-dua'u huvel ibadah Dua bir ibadettir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Dua tam bir ibadettir Şimdi Bazen insanlara söylediğimizde ya sizin bak bu yapmış olduğunuz amel Allah'tan başkasına şirktir. Siz dua ediyorsunuz. Yani sizin yapmış olduğunuz ibadet. İnsanların bize söylemiş olduğu şey ise biz Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz ki diyorlar. Şimdi bu insanlar bunları söylerlerken neyi bilmiyorlar? Hangi cehaletin içerisindeler? Duanın ibadet olduğunu bilmiyorlar. Duanın İbadet olduğunu bilmiyorlar. Gidip ölülerden, kabir ehlinden yardım istemek nedir? Başlı başına bir duadır bu. İbadettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi bu gibi şeylerden neye saklanmıştır? Onun için dediğimiz gibi kişinin ilk başta öğrenmesi gereken ibadet, iman ve on, o imanın dairesinde kalabilmesi için de küfrü öğrenmesi gerekir. Çünkü neden? Küfre düşmemesi için. Ve Allah Resulü hadiste buyurduğu gibi dua bir ibadettir ve sonra simbeqara ve şu ayeti Allah Resulü. Ve sonra şu ayeti okudu Allah Resulü. Ve Allah Resulü hadiste buyurduğu gibi dua bir ibadettir ve sonra simbeqara ve sonra şu ayeti oku dua edin, benden ve ki size icabet sonra duanıza icabet oku her kim bana ibadet etmekten kibirlenerek, yüksünerek kaçınırsa onu aşağılanmış bir şekilde cehenneme atacağım diyor Allah Azze ve Celle. Aşağılanmış bir şekilde cehenneme atacağım diyor. Ve dediğimiz gibi Selman el-Faris'den gelen başka bir hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnnallâhe hayyun kerimun Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle çok haya sahibi ve çok cömerttir. Ve sonra يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه an Kul Allah azze vecel Allah azze ve celle ellerini kaldırıp dua ettiği vakit Allah azze ve celle o elleri boş çevirmekten haya eder, utanır. Kul Allah azze ve celle ellerini açtığı zaman ondan bir şey isteyeceği zaman Allah azze ve celle o kulunun ellerini boş çevirmekten haya eder diyor Allah Resulü. Haya eder diyor. Düşünün şimdi. Şimdi diyoruz ki istemek şüphesiz ki herkesin yapısında var. Ama bizim isteyeceğimiz mercek sadece Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü neden? Diyoruz ki insanlar kendisinden istenildiğinde kızarlar. Değil mi? Hatta bir anne bir baba dahi Evladı sürekli ondan, baba şunu al, anne şunu al, ver şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu al bana, şunu istiyorum, şunu getir. Sürekli bu gibi isteklerde bulunduğunda anne baba dahi bir yerde artık dayanamaz, yeter der. İsyan eder yani bu gibi isyan niteliğinde sözler söyler. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle böyle değil. İnsanoğlu kendisinden istenildiğinde kızar ama Allah Azze ve Celle ise kendisinden istenilmediğinde kızar. Niye benden istemiyorsunuz diye arada dağlar kadar fark var. İnsan kendisinden istenildiğinde kızar ama Allah azze ve celle ise kendisinden istenilmediğinde gazap eder, kızar. Bunu burada ayırt etmemiz gerekiyor. Ve sonra Allah azze ve celle Furkan Suresi'nin 77. ayetinde şöyle buyuruyor diyor ki: Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi loola du'a'ukum. ki diyor ey Muhammed, duanız yani sizin kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Sizin duanız, ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Allah Azze ve Cenni harşa bir şeye ihtiyacı mı var? Katiyet hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Hatta İbnül Mendeh'in kitab tevhidinde buyurmuş olduğu gibi her şeyi yaratan benim diyor Allah Azze ve Celle benden başkasına şükrediliyor. Sizi ibadet için yarattığım halde siz diyor bana diyor küfrediyorsunuz diyor Haşa diyor Allah çocuk elinde diyorsunuz diyor Bana böyle şeyler nispet ediyorsunuz diyor Ben hiçbir şeye muhtaç olmadığım halde siz bana noksanlıklar izafe ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Cenn eli kapalıdır diyorsunuz diyor Allah Azze ve Cenni cömert değildir diyorsunuz diyor Allah Azze ve Cenni hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Her şey ona muhtaçtır O katiyetle hiçbir şeyden hesaba çekilmez Allah Azze ve Celle bizi bu dünyada yaratmışsa kendisine ibadet etmemiz için yaratmıştır. Bizim bu dünyada var oluşumuz kendisine ibadet etmemiz içindir. Onun için yani yani bir Müslümanın elinden geldiği kadar burada yani Allah Azze ve Celle kulluğunda çok hassas olması gerekir. Yani ibadet denildiğinde namazsa yani ibadet sadece beş vakit namazdan ibadet değildir. Sadece bunlardan ibaret değildir. Emin olun ki beş vakit namaz kılmakla da yani insanın küfre, şirke düşmesi yani kaçınılmazdır. Birçok insan var beş vakit namaz kıldığı halde Allah Azze ve Celle şirk koşuyor, ortak koşuyor. Yani Allah Azze ve Celle ondan razı değil. Namaz kılan insanlar, ibadet eden insanlar onun için bizim elimizden geldiği kadar Allah Azze ve Celle yönelmemiz gerekir. Tamamen bu dünyaya bağlanıp da ahireti unutmamalıyız. Allah Resul Aleyhissalatu Vesselam bile İbn Ömer diyor ki, Buhari'deki hadiste "Ekaza Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve bi Abdullah İbn Ömer diyor ki, Allah Resul Aleyhissalatu Vesselam beni omuzlarından tuttu. Şöyle dedi. Kun fi ke enneke garib. Ey İbn Ömer, bu dünyada garip bir yabancı gibi ol. Owabi rusbil. Beyat gelip geçen bir yolcu gibi ol." Bu dünyada bir yabancı, bir garip ve gelip geçen bir yolcu gibi ol. Ve sonra devam ediyor ki ve kana ibn radıyallahu anhu ma İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle diyordu. İza emseyte fe la tentazir sabah. Akşama kavuştuğun zaman sakın ha sabahı bekleme. Sakın. Sabahı bekleme. Ve iza asbahta fe la Sabaha kavuştuğun vakitte akşamı bekleme. Yani sen sabaha kavuşmuşsan akşama kavuşak kavuşacaksın malum değil belli değil. Ölme ihtimalin var. O vaktini değerlendir. Yani Allah rızası için o vaktini Allah'a kullukta değerlendir. Boş boş vakitlerle boş boş şeylerle geçirme. Ve sonra devam dedi ki خُزْمِنْ سِحَّتِكَ لِمَرَدِكِ Ve diyor hastalığın için sıhhatinden faydalan, istifade et. Mesela şu an burada elhamdülillah hepimiz sağlıklı insanlarız. Sıhhatli kimseleriz. Birçok bu sağlığımızla, saatimizle çok rahatlıkla yapabileceğimiz şeyleri Yarın öbür gün Allah Azze ve Celle bize bir musibet, bir bela verdiğinde, bir hastalık verdiğinde Kalkıp o ibadetleri rahat bir şekilde yapabilir miyiz Allah aşkına? Katiyetle yapamayız. Görmüyoruz mu insanları? Adam diyor yaşlanınca hacca gidersin, yaşlanınca hacca gidersin dediğinde Adam 50 yaşına geliyor, 70 yaşına geliyor hacca gidiyor Orada tavaf ederken ölüyor, bitiyor, yoruluyor. Ve sonra geliyor diyor ki, oğlum diyor gençliğinizin kıymetini bilin. Vallahi bak biz ibadetimizi yapamıyoruz diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylemiyor mu sanki? Şu beş şey gelmeden önce bunların kıymetini bilin diyor. Yaşlanmadan önce gençliğinin kıymetini bilin. Hastalanmadan önce sıhhatının kıymetini bilin. Ve diyor ki, fakirleşmeden önce zenginliğinin kıymetini bilin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları söylemiş, hep nasihat bunlar. Ama nasihata yani kulak verene, anlayana, ders alana, ibret alan kimseler için. Ve sonra İbn Ömer devam dedi ki, "Kuzn bin sahat kelime hastaların için sıhhatinden faydalan, istifade et. Ve bin ölümün içinde hayatından istifade et, değerini, kıymetini bil. Çünkü neden biz şu an bu dünyada varsak? Şüphesiz ki hiçbir zaman kaçamayacağımız ölüm bize gelecek. Ve yapmış olduğumuz ameller ne varsa yaş kuru bunların hepsinin hesabını vereceğiz. <gülüyor> hepsinin hesabını vereceğiz. Onun için Müslümana düşen elinden geldiği kadar Allah'ın rızasına muvafık düşecek şekilde hareket etmesi gerekir. Sadece ezan okunduğunda değil günlük yaşantısının her anında 24 saatlik zaman diliminin her anında Allah'ın rızasına muvafık düşecek şekilde hareket etmesi gerekir. Ve sonra Allah Azze ve Celle Nemül suresinin 62. ayetinde diyor ki ''Onlar mı hayırlı yoksa diyor darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı?'' Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor. Ve Allah Azze ve Celle başlık başka ayet diyor ki Enam suresinin 43. ayetinde فَلَوْلَ اِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarıp Allah Azze ve Celle'ye dua edip tövbe etseler diye fakat onlar bunu yapmadılar kalpleri katılaştı ve şeytan da o yapmış oldukları şeyleri onlara süslü gösterdi güzel gösterdi yani yapmış olduğu o kötülüğü o günahları onlara güzel gösterdi sürekli onlar üzerinde yapmaya devam ettiler ısrar ettiler Allah azze ve celle bizi bunlardan muhafaza eylesin şimdi dua dediğimizde bir müslümanın özellikle dua konusunda yani şu hususlara çok dikkat etmesi gerekir çünkü Dua özellikle kişinin, yani birçok hayatını etkileyebilecek en önemli değerlerden, ibadetlerden birisidir. Hatta duaya en çok etkileyen hususlardan birisi de kişinin kazancıdır. Bir Müslüman, helal lokma'dan kazanarak duasının kabulü için çalışması gerekir. Çünkü neden? Helal lokma, duanın kabulünde en önemli şartlardan birisidir. Helal lokma duanın kabulü için en önemli şartlardan birisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen hadis-i şerifte buyuruyor ki, diyor ki "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tâyibun, la yakbelu illa Ey insanlar, Allah azze ve celle temizdir, temizden başka hiçbir şeyi kabul etmez. Ve inna allaha emeral mu'minine bime emara bihil murselin Allah azze ve celle resullere emrettiğini müminlere de emreder ve der ki: Ya eyyuhel resul kulu minat tayyibat ve salihan inni bima ta'maluna alim. Ey resuller, ey peygamberler, Allah azze ve celal'in temiz kılmış olduğu şeylerden yiyin, helal şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin, güzel ameller işleyin. Şüphesiz ki ben sizin işlediklerinizi en iyi şekilde bilirim diyor. Ve sonra devamdaki ayet ediyor ki: Ya eyyuhellezina amenu, kulu min min Ey iman edenler, Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devamında şunu zikretti. Sümme zekara raculun yutilu sefer eş'ase aghbara. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki bir kimse bir adam uzun bir sefere çıkar da saçı başı dağılmış. Bir adam uzun bir yolculuğa sefere çıkar da saçı başı dağılmış, toza, toprağa bulanmış ve sonra ellerini Diyekidir ama da yemudu yediği ile semayı ellerini semaya kaldırarak der ki, ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rabbim, ey Rabbim diye dua eder. Ve sonra devam diyor ki, Allah Resulu, wmatagu wmatgamuhu haramun onun yediği haramdır. Wmasrabuhu haramun onun içtiği haramdır. Wmelbesuhu haramun onun giydiği haramdır. وَغُدِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَرْءٍ Ve haramla beslenmiştir. Allah azze ve celle böyle bir insanın duasına nasıl icabet etsin diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. <Gülüyor> yani haram yiyen, haram içen, haram giyen bir kimsenin duasına icabet edilmez. Allah azze ve celle ancak helalden olanı kabul eder. Temiz olanı kabul eder. Yani adam yani kendine avutuyor şeytan da gerçi yani o şekilde kaldırıyor Allah asla etsin ne diyelim bana diyor milli piyango çıkarsa diyor milli piyango aldığımda diyor mescid yaptıracağım diyor Kur'an kursu açtıracağım diyor insanlara hayır sadakada bulunacağım diyor Allah Azze ve Celle haramdan yapılan bir şeyi asla kabul etmez eğer öyle olsaydı zaten basit olmaz mıydı? yani bir insan gider hırsızlık yapardı bankayı soyardı o kadar yani fakir fukaraya olan insanların ne yapardı? hayırda bulunurdu ama Allah azze ve celle ancak helal yoldan olanı kabul ediyor meşru olanı, olanı kabul ediyor onun için de Allah azze ve celle biz sizi yaratır bu dünyada yarattık derken hanginiz daha güzel amel işleyecek diye yani salih amellerde güzel amellerde bulunacak diye yarattık diyor Allah azze ve celle bu hadis Müslim'de geçiyor 1015 numaralı hadis onun için Müslüman kazancının helalden mi Haramdan mı olduğuna dikkat etmeli. Haram olan kazanca asla itibar etmemelidir. Allah korusun, Allah azze ve celle aksi takdirde haramdan olan bir şeyle asla onu ondan kabul etmez. Ve dediğimiz gibi dua için duanın kabul olacağı seher vakti ve gecenin son üçte biri gibi vakitleri seçmeye özen göstermeliyiz kişi duasının kabul edilmesini istiyorsa seher vaktine ve gecenin son üçte birine dikkat etmesi gerekir. Özen göstermesi gerekir. Dua her zaman yapılabileceği gibi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bazı vakitlerden yani tayin etmiş olduğu özel vakitler vardır. Ve diyor ki ayette de innel muttakine fi cennetin uyun. Allah'tan korkanlar Rablarının kendilerine vermiş olduğu cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ve sonra diyor ki devamında <gülüyor> Ve sonra onlar bundan önce de iyi davranan kimselerdi, iyilik yapan insanlardı. Geceleyin onlar az uyuyorlardı. Gecelerin az uyuyorlardı. Ve seher vaktinde de Allah Azze ve Celle'den istiğfar talep ediyorlardı. <gülüyor> seher vaktinde de Allah Azze ve Celle'den istiğfar talep ediyorlardı. <gülüyor> ve Ebu Hürari'den gelen başka bir hadiste Buhar'da geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Rabbuna رَبُّنَا ve وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ ila السَّمَاءِ dünya. Rabbimiz Allah Azze ve Celle her gece dünya semasına iner. Rabbimiz Allah Azze ve Celle her gece dünya semasına iner ve der ki Kim bana dua ederse onun duasına icabet ederim kabul ederim Her kim benden bir hacetini isteğini isterse onun o istemiş olduğu şeyi hacetin ona veririm Kim benden mağfiret talep ederse benden bağışlanmayı isterse Allah Azze ve Celle diyor ki ben onu bağışlarım Onu bağışlarım diyor bunlar kim için ama isteyen ve yapan kimseler için isteyen ve yapan kimseler için hatta Tirmizi'de gelen başka bir hadiste diyor ki sahabe geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soruyor diyor ki <gülüyor> ey Allah'ın Resulü duaların hangisi daha makbuldür Allah katında daha çok kabul edilir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurdu ve duaların en makbulü gecenin son yarısında ve farz namazların akabinde yapılan duadır duaların en makbulü gecenin son vaktinde son yarısında ve farz namazların akabinde yapılan dua duaların en makbuludur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi biz bunu bildiğimiz halde eğer bunu yapmazsak yani Allah muhafaza gerçekten büyük bir gaflet içerisindeyiz demek ki. Allah muhafaza. Çünkü neden bunları bildiğimiz gibi elimizden geldiği kadar amel etmemiz gerekiyor. Çünkü bilmek fayda vermiyor. Onu ancak bilip amel edersek o şekilde fayda verir. Çünkü neden? Allah azze ve celle bile Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri, Hristiyanları onların yani zemmederken ederken onlar diyor kitap yüklü eşeklere benzerler. Yani kitap yüklü eşeklere benzerler derken bilirler ama bildikleriyle amel etmezler. Onun için bildiğimizden gel yani bildiğimizle elimizden geldiği kadar güç yetirebildiğimiz kadar amel etmemiz gerekiyor. Allah azze ve celle bize ameli kolaylaştırsın. Amin. Bu hadistrimizle geçiyor. ve Şeyh Albani bu rivayette de hasen diyor. Ve sonra başka bir hadiste diyor ki inne fi'lleyli لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ اِلَّا ve اِيَّهُ وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَتٍ Gecede diyor duanın kabul olacağı öyle bir saat vardır ki diyor herhangi bir müslüman o saate rastlar da denk gelir de Allah azze ve Celle'den hayır dilerse muhakkak ki Allah azze ve cel o istemiş olduğu hayra yönelip dünyada ve ahirette o hayrını ona verir kabul eder. Ve diyor bu saat her gecede her vakitte vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Her gecede her vakitte vardır. Bu hadiste Müslim'de geçiyor. Ve Müslüman Allah Azze ve Celle'den bir talepte bulunurken dua ederken meşru olan şeyleri talep etmesi gerekiyor. Meşru olmayan yani yanlış olan şeyleri istememesi gerekir. Çünkü hadiste geldiği üzere diyor ki her kim her, her bir Müslüman... Allah'a dua ettikçe Allah onun dilediğini yerine getirir ve benzeri bir kötülüğünü de ondan siler. Bu dua günah için ve akraba ile bağını koparmak için olmadığı sürece devam eder. Böylece devam eder. Yani bir insan kalkıp da Ya Rabbi sen beni şu akrabamdan beni uzaklaştır. Yani onunla benim aramı boz. Katiyetle böyle bir duada bulunamaz. Allah Azze ve Celle böyle bir duayı da zaten kabul etmez. Kişi sürekli Allah Azze ve Celle'den hayır istemesi gerekir. Meşru olan şeyleri talep etmesi gerekir. Ve diğer bir başlık ise sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda dua etmek gerekir. Sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda dua etmek gerekir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmiz'de gelen hadiste Men serrahu yessteciib Allahu lahu deŞdaidiker bir fel yoksi duafirfir Her kim sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda duasının Allah tarafından kabul edilmesi kimi sevindiriyorsa sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda Duasının Allah tarafından kabul edilmesi kimi sevindiriyorsa rahat ve bolluk anlarında duayı çoğaltsın. Rahat ve bolluk anlarında dua'yı çoğaltsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi ashabına sahabelere İslamı öğretirken, onları eğitirken, terbiye ederken, 11 yaşında olan İbn Abbas'a diyor ki, Ya gulam, inni u'ali mukekelimedin. Ey çocuk, sana bazı kelimeler öğreteceğim. İhfatillah ya gel. Sen diyor Allah'a koru ki Allah da seni korusun. Yani Allah'a kor derken Allah'ın hududunu koru ki Allah da seni korusun. Ve sonra diyor ki devamında sen rahat halinde rahat halinde Allah'a zikret. Hatırla ki Allah da şiddetli anlarında zor günlerinde seni hatırlasın. Bazen yani mesela Müslümanlar arasında böyle olmuyor mu yani gerçekten? Yani hiç sıkıntılı anda onu yani sorup sor, sorgulamıyorken, halini hatırını sormuyorken ne zamanki bolluk İçerisinde geldiğinde art niyetimizden dolayı yani Allah bizlere affelesin ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Bu bir Müslümanın yani takılacağı bir tavır değildir. Katiyetle. Çünkü neden? Müslümanın yapması gereken şey darlık anında da bolluk anında da her halükarda Müslümanın hal ve hatırını sorması gerekir. Ona nasihat etmesi gerekir. Onda kardeşliğin devam ettirmesi gerekir. Ve onun için Allah Resulüle sahabe ederken sen bolluk anında Allah'a zikret ki Allah da dar günlerinde seni hatırlasın. Ve sonra devam diyor ki İzâ seelte feselillah İstediğin zaman sadece ve sadece Allah'tan iste. İzâ seelte feste'in billah Ve yardım istediğinde de sadece Allah'tan yardım iste. Sadece Allah Azze ve Celle'den yardım iste. Ve devamda diyor ki Yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelse, tüm insanlar Amerika değil, İsrail değil, Rusya değil, yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelse, sana bir zarar vermek isteseler, Allah dilemediği müddetçe sana zarar veremezler. Yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelse, sana bir fayda dokundurmak isteseler, herhangi ufacık bir fayda, Allah dilemediği müddetçe gene o faydayı veremezler, dokundurtamazlar. Onun için dediğimiz gibi bizim tamamen sığınacağımız mercek Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'dir. Ve duanın kabul şartlarından birisi de duada acele etmememiz gerekiyor. Duada acele etmememiz gerekiyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yustecabu li ahadikum ma lam ya'cil. Yaqulu da'awtu falam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki sizden birinizin duasında acele etmediği ve dua ve dua ettim de fakat benim duam kabul edilmedi demediği takdirde duası kabul edilecektir. Tekrar söylüyorum. Sizden birinizin duasında acele etmediği ve dua ettim de ama Allah benim duamı kabul etmedi demediği müddetçe duası kabul edecektir. Yok mu öyle insanlar? Vallahi var şahit oluruz Müslümanlara. Ben diyor Allah'a dua ettim de Allah benim duamı kabul etmedi diyor. Allah benim duamı kabul etmedi. Sen dinle araştırmazsan, hakkıyla gerektiği gibi öğrenmezsen, duada acele edersin ona kabul etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi. Bu hadis de Tirmizi'de geçiyor 3387 numaralı hadiste. Ve sonra başka bir hadiste diyor ki: "Udûllâhe ve entum mûkinûne bil icabe Diyor ki Allah Resulü Allah'a kabul edileceğini gerçekten bilerek dua ediniz. Yani dua ettiğiniz zaman Allah azze ve celle o duanın kabul edeceğine iman ediniz. Bunu biliniz. Biliniz ki Allah umursamazlık ve oyun eğlence türünden yapılan duaları kabul etmez. Allah umursamazlık. Oyun ve eğlence türünden yapılan duaları kabul etmez. Çünkü neden dua eden kimse korku ve derin bir saygı içerisinde bulunması gerekir. Ba yani bağırarak yalvarmaktan sakınmalıdır. Yani gizli, huşulu bir şekilde Allah azze ve celle dua etmesi gerekiyor. Çünkü neden? Allah azze ve celle de Araf suresinde diyor ki Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Allah azze ve celle haddi aşan kimseleri sevmez. Ve sonra hatta hadiste buyurduğu gibi diyor ki Allah Resulü yani seslerini yükselterek dua ettiklerinden Allah Resulü diyor ki innekum لَيْسَ تَدُعُونَ أَسَّمَّ وَلَا غَائِبًا Siz ne sağır olan bir kimseye ne de gaib. Yani uzakta olan, bilinmeyen bir kimseye dua etmiyorsunuz. Aksine size çok yakın olan, her şeyi işiten ve sürekli sizinle beraber olan Allah Azze ve Celle dua ediyorsunuz. Yani haddinizi aşmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonra gene Tirmiz'de gelen, e, i̇bn Mace'nin sünnetinde gelen bir hadiste... Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İb-i oğlu söylüyor, affen. Allah'ım cennete girdiğimde cennetin sağ tarafındaki beyaz köşkü senden isterim diyor. Ya Rabbi cennete girdiğim zaman cennetin sağ tarafındaki beyaz köşkü senden isterim diye dua ettiğini işitince, oğlum Allah Azze ve Celle'den cenneti iste. Ve ateşten de Allah Azze ve Celle'sin. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki bir topluluk gelecek ki şüphesiz ki onlar duada haddini aşacaklar. O kimseler duada haddini aşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara nasıl dua diyeceğini öğretmiştir. Hatta sizden birisi sakın ha böyle demesin diyor. Ya Rabbi dilersen beni bağışla deme diyor. Dilersen bana bunu ver demeyin diyor. Allah Azze ve Celle zorlayıcı hiçbir şey yoktur. Sizden birisi Allah Azze ve Celle'den bir şey isteyeceği zaman onun diyor en yükseğini, en alasını istesin. Sizden biri diyor cennette isteyeceği zaman firdevsi istesin en yükseğini. Yani çünkü neden? Allah Azze ve Celle zorlayıcı hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle ganidir, zengindir. Onun zenginliğinden hiçbir şey eksilmez. Eksilmesi ancak ne kadardır? toplu iğnenin suya batırılıp çıkartılıp iğnenin ucuna ne kadar su kalmışsa onun hazinesinden yani zengininden ancak o kadar eksilmiştir. Yani Allah azze ve celle çok zengindir. Ve sonra duanın adabından şartlarından birisi de duadan önce Allah azze ve celle'ye hamd etmemiz gerekir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da salat ve selam getirmemiz gerekiyor. Ve diyor ki hadiste Fadale bin Ubeyt'den gelen rivayete gören Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte oturmaktayken bir adam geldi ve namaz kıldı. Ve sonra şöyle dedi Allah'ım beni bağışla bana acı. Namaz kıldı namazdan sonra hemen diyor ki Ya Rabbi sen beni bağışla ve bana acı. Bunun üzerine Allah için diyor ki ey namaz kılan kimse sen acele ettin. Sen acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah azze ve celle'ye layık bir şekilde ona hamd et. Onu yücelt, onu öv. Sonra bana salat ve selam getir. Bana salavat getir, bana salat et. Ve sonra da yapacağın duayı, neyi istiyorsan Allah azze ve celle duayı yap. Sonra akabinde başka birisi namaz kıldı. Sonra namazdan sonra o adam Allah azze ve celle hamdetti. etti. Ve sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a da salat ve selam getirdi. Ve başka bir şey de yapmadı. Bunun üzerine Allah Resulü o adama hemen dedi ki, Ey namaz kılan kimse, dua et, şüphesiz ki duana icabet edilecek. Dua et, şüphesiz ki duana icabet edilecek. Diğer bir adam namaz kılıyor, Allah'a hamd etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmiyor ama dua ediyor. Ya Rabbi sen beni bağışla, bana acı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki, sen acele ettin. Başka birisi namaz kılıyor, hamd ediyor. Allah Resulü Vesselam'a salat ve selam getiriyor. Dua et, şüphesiz ki Allah Azze ve Cenni senin duana icabet edecektir. Onun için yani, duadan önce Allah, yani dua etmeden önce Allah'a hamd etmemiz gerekir. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selam getirmek gerekiyor. Bu hadiste Tirmizi de geliyor ve Şeyh Albani buna sayıh diyor. <gülüyor> ve gene Enes Radiyallahu Anh'dan gelen bir rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide girdi bir gün ve bir adam namaz kılmış dua ediyor. Ve duasında şöyle diyordu Diyordu ki ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Sen bol bol verensin. Ey göklerin ve yoktan yaratıcısı. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun Allah'a neyle dua ettiğini biliyor musunuz dedi. Bu adam. Allah'a dua ederken neyle dua ettiğini biliyor musunuz diye sorunca Allah Resulü dedi ki o kimse Allah'a ismi azam duasıyla dua etmiştir. Yani Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla dua etmiştir. Bununla dua edildiğinde Allah Azze ve Celle kabul eder ve bu dualarla istenildiğinde Allah Azze ve Celle verir buyurdu. Bu dualarla ve bu isim ve sıfatlarıyla ismi azamla dua edildiğinde Allah duasını kabul eder ve bu dualarla istenildiğinde Allah Azze ve Celle o istediğini ona verir. Bu da Tirmizi'de geliyor ve Şeyh-i buna da sahih diyor. <gülüyor> ve yine başka bir hadiste fazla uzatmayın. Burayı da El Esremi'den gelen bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir adamın şöyle dediğini işitiyor. Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Senden istiyorum ki senin tek olduğuna, senden başka hak bir ilah olmadığına inanıyorum ve bu gerçeği de başkalarına bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Ancak sen varsın. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın. Fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah ki kesinlikle doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şeyde ona denk ve benzer olamaz. Ve o hiçbir şeye de benzetilemez. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Canım elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki Bu adam Allah'tan kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul edeceği Ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği İsmi Azam duasını yapmış oldu. Yani kişi Allah Azze ve Celle'ye dua ederken Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi en güzel isimler Allah Azze ve Celle'lindir. O halde en güzel isimleriyle Allah'a dua edin. En güzel isimleriyle Allah'a dua edin. Onun için bizim Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın yapmış olduğu duaları öğrenmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi Rabbim Allah Azze ve Celle bize bu konuda gayret ihsan etsin ve bizi her türlü kazabelerden şerden muhafaza eylesin ve şöyle bitireyim inşallah Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ekseriyetle şu duayı çok şey yapardı mesela yapmış olduğu dualardan birisi bu geliyor Rabbene atina fid dünyaya haseneten ve fil ahirete hasenete ve qina azaben ey Rabbimiz sen bize dünyada ve ahirette iyilikler güzellikler ver ve bizi ateş azabından koru ve sonra yapmış olduğu dualardan birisi de ey Allah'ım doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olunmayan duadan ve korkmayan kalpten sana sığınırım. Ve Rabbim Allah azze ve celle bizi bu gibi şeylerden muhafaza eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu